Bismillahirrahmanirrahim Hocamızın mektubuna başlıyorum inşallah Dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum Muhterem Müslümanlar Bütün hamdler Allah'ın laneti Yalancıların ve zalimlerin üzerine olsun buyuran Allah'u Teala'ya mahsustur Sonsuz salatu selamlar Bir mümine eziyet eden bana eziyet etmiştir Bana eziyet eden de allah Teala'ya eza vermiştir. allah Teala'ya eza edeni ise allah Teala'nın yakalaması yakındır buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Siz mi beni teselli edeceksiniz? Ben mi sizi teselli etmeliyim bilmiyorum. Bazı mektuplarınızdan sizin benden daha sabırsız ve öfkeli olduğunuzu görüyorum. Lakin bu alemde Rabbimizin takdirinden başka bir şey cari olmadığına inandığımıza göre bunda birçok hayır bulunduğunu düşünmemiz gerekir. Allahu Teala'nın indirdiği ve hükmetmeyenlerden adalet beklemek saftilik olur. Mahkemede de beyan ettiğim veçile İslam'ın kaidesi şudur ki iddia makamı delil getirmeli, reddedense yemin etmelidir. Benim yaptığım yeminden daha büyüğü düşünülemez. Karşı tarafın deliline gelince benim aleyhime ne bir şahit ne bir delili mevcut değildir. Oysa onlara göre asl olan beraati zimmettir yani kişinin suçsuzluğudur. Ama ne diyeyim bu davanın hukuki değil de siyasi olduğu artık herkes nezdinde anlaşılmıştır. Fakat bu bir zulmün sürmesine imza atmaktır ki Allah-u Teala'nın iradesi bu yönde olsa da rızası asla bu yönde değildir. Zira ehlü Sünnet'e göre hayrı da şerri de murad eden ancak Allahü Teala'dır. Zira onun iradesi dışında hiçbir şey meydana gelmeyeceğinden bu durumda kimsenin içki içmemesi, zina yapmaması ve adam öldürmemesi lazım gelir. Oysa bütün günahlar kullar tarafından irtikab edilmektedir. Demek ki Allahu Teala bunların vukuuna dair irade kullanmaktadır ama bu irade rıza anlamına gelmez ve kulları mesuliyetten kurtaramaz. Daha açık bir ifadeyle Allahu Teala kullarını imtihan etmek için onlara zulüm ve günah işleme imkanı verir. Bunları irade eder. Meydana gelmeleri için sebepler halk eder ama bunların işlenmesinden razı olmaz. Nitekim eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığından sizden de imanınızdan da müstahni olan bir aniildir. Yine de o çok merhametli olduğundan kulları için zararlı olacak kafirliğe onlar adına razı olmaz. Ama şükrederseniz buna ihtiyacı olduğu için değil, ebedi saadetinize sebep olacağından dolayı sizin için bundan razı olur. Ve bu yüzden sizi mükafatlandırır. Bu ayeti kerimesi Rabbimizin Celle Celaluhu bu hakikati ortaya koymaktadır. Ehli sünnet itikat metinlerinden olan el Emali kitabında bu hususu, o... Hayrı da şerri de murad eder ama kötüye razı olmaz ifadesiyle açıklanmıştır. Bizim konumuzda haksızlık vardır, zulüm vardır, adaletsizlik vardır. Allahu Teala her kim Allah'ın indirmiş olduğu kuralları inkar edip hafife alarak onlarla hüküm vermezse işte ancak onlar kafirlerin ta kendileridir. Ancak onlar Allah'ın şeriatına ters düşen kararlar verdikleri için hem kendilerine hem de hüküm verdikleri kimselere haksızlık yapan zalimlerin ta kendileridir. Ancak onlar verdikleri kararlarda Allah'ın şeriatının dışına çıkmış olan fasıkların ta kendileridir buyuruluyor Maide suresinde. Bu ayeti kerimelerinde kendi inzal buyurduğu hükümlerle hüküm vermeyenlerin ne kadar büyük bir küfür, zulüm ve fısk içerisinde olduğunu beyan etmiştir. Ancak şu var ki, ehli sünnete göre yaptığını haram bilerek yaparsa kafir vasfına müstahak olmaz. Lakin zalimlik ve fasıklık vasıfları da ondan ayrılmaz. Artık bu kişilerin kamil bir mümin olmaları düşünülemez. Bir de bunun netayici vardır ki, mazlumun bedduasıyla Allahu Teala arasında bir hicap perde bulunmadığı sahih hadisi şeriflerde belirtilmiştir. Halk arasında buna mümasil olarak alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste mazlumun ahı devirir şahı gibi hikmetli sözler söylenmiştir. Yeri gelmişken Ebrar adında sekiz yaşındaki yavrumun yazdığı mektubunda Hazreti Ali radiyallahu anh'tan naklen zikrettiği, mazlumun öç aldığı gün, zalimin zulmettiği günden daha şiddetlidir sözünü de zikredeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zulüm kıyamet günü zulümattır buyurmuştur. Yani zalime zifiri karanlıklar olarak dönüş yapacaktır buyurmuştur. Kabrin karanlığını, mahşerin karanlığını ve cehennemin derin derelerinin karanlığını düşünen kişi ne kadar zorda kalsa da dünyada zalim olacak güce sahip olmaktansa mazlum olup çile çekmeyi tercih eder. Bugünün geçici eza cefası ebedi karanlıkta kalmaya değer mi? Onun için mazlum ol zalim olma. Maktül ol da katil olma. Aldatılan ol da Aldatan olma buyuruluyor. Bazıları geride zikredilen hadis-i şeriften yola çıkarak zalimin cezasının kıyamet gününe kaldığını zannetmesin. Zira Veheb İbni Selam radiyallahu anh şöyle anlatmıştır. Zorbanın biri bir köşk yapar. Etrafına bir sur çeker. Bu arada yaşlı bir kadın gelerek Köşkün yakınında barınabileceği küçük bir kulübe yapar. Bir gün zorba atına binerek gelir. Köşkün şöyle bir çevresini gezer. Bu arada yaşlı kadının kulübesi gözüne erişir. Bu kimindir der. Kendisine efendim kulübenin sahibi yaşlı ve yoksul bir kadındır derler. Zorbanın emriyle o küçücük kulübe hemen yıkılır. Kadın gelince kulübesinin yıkıldığını görür, üzülür. Kulübemi kim yıktı diye sorar. Kendisine kral onu görünce yıktırdı diye cevap verilir. Bunun üzerine kadın başına göbe kaldırarak Ya Rabbi ben burada yoktum, sen onu durdu durduraydın ya der. Bunun üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu Cebrail aleyhisselama köşkün altını üstüne getirmesini ister. Emreder. Cebrail aleyhisselam da aldığı emri derhal yerine getirir. Nakledildiğine göre bermekilerin ileri gelenlerinden biri oğluyla birlikte zindana atılınca baba sana şöyle demiş oğlu. Babacığım onca saltanattan sonra şimdi zincire vurulduk. Zindana atıldık. Hayıflanıyor. Babası da demiş ki yavrum Mazlumun bedduası geceleri yürüdü. Biz farkında olmadık ama Allah'ın gözünden kaçmadı. Büyükler bu hususta şöyle demişlerdir: Senin gözlerin uyudu ama mazlum uyanık sana beddua ediyor. Allahu Teala'nın gözü, nazarıysa daima uyanık. Ne kadar üzülsek azdır ki Rabbimizin ahkamının icra edilmediği karışık bir dönemde, Müslümanın Müslümana zulmettiği bir fitne içinde, hem de kafirlerin dahi Müslümanlara isnat etmekten çekindikleri çirkinliklerle, dindarların birbirine itham ettiği alçak ve kalleş bir zaman diliminde bulunmaktayız. Doğru mu? Ama bunun faturasının ahirete kalmayacağı, daha önce dünyada da büyük kargaşalara sebebiyet vereceği hadis-i şeriflerde de zikredilmiştir. Nitekim İbn-i Mace rahimehullah'ın ettiği bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey muhacirler topluluğu! Beş haslet vardır ki, bunlarla imtihan edilmenizden, bunların sizin aranızda olmasından,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 Yıllar sürece kıtlık ve geçim sıkıntısı çekerler. Devlet büyükleri ve yöneticilerin zulmüne maruz kalırlar. Üç, malların zekatını vermemeleri. Böyle bir toplumda öncelikle gökten inen yağmur azalır. Eğer yeryüzünde yaşayan hayvanlar bulunmazsa, o toplumun üzerine gökten bir damla bile yağmur yağmaz. Dört, Allah ve Resulüne verdikleri ahdi bozmaları, allah Teala bu toplumun başına dışarıdan bir düşman musallat eder ve ellerinde bulunan bazı şeyleri onlardan alınır. 5- Devlet büyükleri ve yöneticilerin Allah'ın kitabıyla hükmetmemeleri. İşte böyle yaptıklarında allah Teala onların içine huzursuzluk verir. Kargaşa ve huzursuzluk içinde birbiriyle boğuşurlar. Durum aynen bu hadisi şerifte buyrulduğu gibi değil midir? Çektiğimiz bunca ağır sancı, adı konulmadık hastalıklar, geçim sıkıntıları, yöneticilerin zulümleri, rızık bereketsizliği geçim darlığı, düşman tasallutu, iç savaş, dış savaş tehlikesi, terör belası, kalp huzursuzluğu, fitne fesat, hep bu hadis-i şerifte beyan edilen vazifelerin terki yüzünden başımıza gelmektedir. Ama kimse bu belaların sebebinin bu yanlışlıkları olduğunu düşünmemektedir. Herkes karşılaştığı her sıkıntıyı maddi bir nedene bağlı görüp tövbeye yanaşmamaktadır. Halbuki Rabbimiz onlar görmüyorlar mı ki gerçekten kendileri her sene bir veya iki kere kıtlıklar, kasırgalar, hastalıklar ve zorluklar gibi günahlarını akıllarına getirecek ve Allahu Teala'nın huzuruna çıkacakları günü ihtar edecek çeşitli musibetlerle belaya uğratılmaktadırlar. Bu onları tevbeye mecbur ettiği halde sonra hala tevbe etmiyorlar ve yine onlar başlarına gelenlerden ibret alıp hiç öğütlenmiyorlar. Tevbe suresinin 126. ayeti kerimesinde bu fitneleri başımıza tevbe edip tezekkür etmemiz yani aklımızı başımıza alıp iyi düşünerek hakkı bulmamız salih ameller işleyip masiyetleri terk ederek kurtulmamız için gönderdiğini beyan etmektedir. Rabbim cümlemize tevbeye muvaffakiyet iyi düşünüp doğru anlamak gereğince amel ederek İki cihan saadetine ermek, içinde bulunduğumuz zulümden bir an evvel en hayırlı ve kolay şekilde kurtulmak nasibi müesser eylesin. Amin! Beraat gecesinde hayırlı kaza ve kaderler cümlemiz hakkında mukadder eylesin. Amin! Beraatlerimizi ihsan eylesin. Amin. İbadetlerine, siyamına, kıyamına muvaffak olmamız için bize yardım eylesin. Amin. Tembellik ve gevşeklik hallerini cümlemizden izale eylesin. Amin. amin. Amin diyen dillerinizi narcahiminden azar eylesin. Amin. amin. Rabbim zalimlere kahreylesin. eylesin. Umduklarını buldurmasın. Amin. Korktuklarından kurtarmasın. Amin. Kalplerini huzursuz eylesin. Abi. Dertlerine düşürsün. Abi. Bizlerle uğraşacak güç bırakmasın. Abi. Ayaklarını kaydırsın. Abi. Kalplerini korkutsun. Abi. Geri çevrilmeyecek murdar azaplarını üzerlerine kondursun. Abi. Yetkilerini aciziyete tedbir eylesin. Abi. Kudretlerini imha eylesin. beraat gecesi bu işi bitirmeyi bize ve diğer mazlum Müslümanlara yapılan zulmü bitirmeye yetecek dualar ve niyazlarda bulunmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Bazı mühim tebliğlerim. 1. Kamuoyuyla paylaştığım bazı hususları size de arz edeyim. Kamuoyuna hürmetle arz ederim. Mahkemede yaptığım savunma ile ilgili olarak medyada çıkan çelişkili ve maksatları saptıran açıklamalar... ...beni bazı elzem konuları izaha muhtaç bırakmıştır. İlk olarak savunma beyanlarım arasında yer alan, ben günahkarım ifadesi kesinlikle benim bu suçlardan birini işlediğim anlamında kullanılmamıştır. Zaten gazetelerde yer alan, ben insan satacak, cinsel saldırıda bulunacak ve birinin hürriyetini tehdit edecek biri miyim? 35 senedir insanları bu işlerden nehyetmeye çalışıyorum... Binlerce aile benim sohbetlerim sayesinde kurtuluyor. Bunlardan birini yaptıysam imansız öleyim şeklindeki beyanım maksadımın suçluluk ifadesi olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Zerre kadar imanı olan kişi insanın ebedi ahiretini kaybetmesine sebebiyet verecek bu sözün ağırlığını takdir eder. Bazı gazeteler bu sözü ben günah işledim şeklinde vererek, sözün lafzını dahi değiştirmişlerdir ki ben böyle bir söz sarf etmedim. Gerçi başlık altındaki yazılar konuyu vuzuha kavuşturur nitelikteyse de maalesef halkımızın bir kısmında okuma alışkanlığı gelişmediğinden başlık yazısıyla bir kanaate varmakta alt kısmı okumaya ihtiyaç duymamaktadırlar. Tabii ki bu da sebebiyet verdikleri yanlış kanaat şahsi ve ailevi zararlar nedeniyle basın mensuplarına iki cihanda da mesuliyet ve vebal olarak dönecektir. Meselenin aslını açıklamak gerekirse ben deniz motoru olayını anlatırken insanlar bana kutsallık atfediyorlar. Ben bindim dediğim halde bazıları beni tenzih gayesiyle hoca öyle şeyler yapmaz diyorlar. Halbuki o alete binmek zaten günahta değil. Ben masum değilim ben de günahkar biriyim dedim ve doğru söyledim. Zira peygamberler dışında kimse masum olmadığına göre evliyamız dahi dahil hangimiz ben günahkar değilim diyebilir. Demek ki herkes ben günahkarım demek durumundadır. Ama bu söz belli bir konuda ben günah işledim anlamına gelmez. Ancak masum olmadığıma göre günah işleyebilirim demek olur. Ki bu Kul, cool, hatasız olmaz sözü gibi değerlendirilebilir. Saniyen, bazı basın yayın organlarında benim yurt dışından getirdiğim kadınlardan nasıl nikah kıydığımı mahkemede anlattığım yazılmış. Bu ne büyük bir bühtan. Ben ifademde mealen nikah için yurt dışından hiçbir kadın getirtmedim bu dosyadaki isnat veçi üzere. Orada adı geçen hiçbir kadına nikah yapmadım, hiçbirini görmedim, görüşmedim. Organize şube, isnat gününden dört ay sonra birini bulmuş, müşteki yapmış. Dosyada resmini gördüm, öcü gibi. Ben zevk sahibiyim, böyle birini el sürer miyim? Benim için Arap demiş, kot pantolon giyiyordu demiş. Yahu ben Arap'sam dünyada Türk yok. Hayatımda denemek için bile kot pantolon giymedim. Tam bir çelişkiler yumağı. Göğsü, karnı yara ve yarık içerisinde demiş. Peki bunu nereden bilmiş? Bir defa benim karnımda hiçbir yara veya yarık yok. Zaten bypass ameliyatı olanın göğsünde iz kalır. Biliyorsunuz buradan kesiyorlar aşağıya kadar. Onu dört ay sonra bulup müşteki yapan o irade... Ona neler diyeceğini besferle öğretmiş. Ama bence başarısız bir komplo çünkü çok çelişki var. Ayrıca iki faslıyı fuhuş evinde basmışlar. 45 gün deport yani sınır dışı etmemişler. İlk ifadelerinde kimseden şikayetleri yokken benim aleyhime şikayette bulunmadan onları salı vermişler. Zaten tutukladıkları Barış adındaki kişi kişiyi iki gün döverek ''Şunu imzala, biz cübbeliği Türkiye'ye rezil edeceğiz.'' demiş olmaları, bu isnat ve ithamların beni itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu ispat etmektedir. Bunlar beni içeri attırmadan rahat etmediler. Yorgan gitti, kavga bitti şeklinde savunma yaptım. O sırada hakim bey onlardan biriyle nikah kıydığını söyleyen kişiye, ''Nikahını kim kıydı?'' diye sordu. O, Arkadaşlar arasında kıydık deyince bana hocam böyle oluyor mu dedi. Ben de iki şahit huzurunda kıyılabilir. İsterseniz onu özel görüşelim. Şimdi Kıbrıs'ta cenaze imamı kalmamış diye gazetede gördüm. Yarın nikah kıyacak imam da kalmazsa millet bekar mı kalacak dedim. Bu sözün kendime nikah kıydığım anlamına gelmediği aşikardır. Ayrıca dosya kapsamındaki uydurma mağdurelerle aramda bir görüşme daha vaki olmamışken, nikahtan nasıl bahsedilebilir? Zaten o tutuklu kişi mahkemede olanlardan biriyle nikah yaptığını beyan etti. Eşi de buna sonradan vakıf olduğunu, hoş görmese de İslam'da dört evlilik izni olduğu için bir şey yapamadığını açıkladı. Bu konuların benimle ne alakası var? Aksini iddia eden kişi mağdüre gösterilenlerden biriyle, benim bir görüntümü ya da en azından konuşmamı ortaya koymalı değil midir? Bu kadar ay, hatta yıl süren fiziki takipler neticesinde neden benim hiçbiriyle bir görüşmem dahi tespit edilememiştir? Bu işler bu kadar ucuz mudur? Tut birini, diğerinin aleyhine şikayetçi yap, adama at içeri, aylarca yatır, ne hürriyeti tahdit var, ne zor kullanma var, ne darp var, ne rapor var. Hatta bir şikayetçinin demesi ne duhul var, ne delil var, ne şahit var. Aksine öyle olmadığına dair 3-4 şahit var. Ortada hoca görmedi bile, ben nikah ettim diyen de var, şahidi de var. Diğer fastan gelenlerin yakalanmadan önce yaptıkları konuşma kayıtlarında, kendilerini aydın denen hiç tanımadığımız birinin getirdiğine dair beyanları var. Ki bunun kayıtları mahkemenin elinde mevcut. Ayrıca benim ihtimalim sıfır. 28 Şubat sürecinde bile tutuklanacağımı bildiğim halde, yabancı ülkede hür olacağıma, vatanımda hapis yatayım diyerek, şekerim 400 iken Almanya'dan dönmüş ve 13 ay ceza yatmış biriyim. Kara gümrük dosyası kapsamında, özel yetkiliye sevk edildiğim halde, onlar doğal olarak tutuksuz yargılanırken benim tutuklu olmam ve mahkeme günü onlara hiçbir şey sorulmadan ''Siz gidebilirsiniz'' denmesi düşünülürse bütün bunlar kamuoyu nezdinde makul şeyler midir? Takdiri yüce milletime bırakıyorum. Üçüncü olarak bazı internet sitelerinde benim evvelce inkar ettiğim kaseti şimdi kabul ettiğim belki bugün inkar ettiklerimi de yarın kabul edebileceğim konu edilmiş. Benim sözlerim gizli değildir. Teketek ve sansürsüz gibi en yüksek reytinge sahip programlarda alenen söylenmiştir. Ama herkesin akıl seviyesi konuşulan lafın ne anlama geldiğini anlamaya yetmeyebilir. Ben teketek programında başımdan birkaç nikah geçtiğini ancak şu an tek eşle birlikte olduğumu beyan etmiştim. Sansürsüz programında da asla zina ve haram yapmadığımı açıklamıştım. Nikah yapmadım diye bir beyanım olmamıştır. Kayıtlar ortadadır. İsteyen dinleyebilir. Kimse beni laf oyunlarıyla yahut çapraz ifadelerle bir çelişkiye düşürebileceğini sanmasın. Çünkü çelişki ancak yalan ve yanlış beyanlarda bulunur. Benim gibi özü sözü bir olup hakkı söylemekten korkmayan ve utanmayan insanların sözlerinde asla bir tezada rastlanmaz. Doğru değil mi? Yani bir insan... Mesela yalan söyleyecekse ne olur? On kişi ayrı ayrı sorar, bir tanesinde yalan olduğu ortaya çıkar. Ama zaten siz bir şey anlatıyorsanız ve dürüstse kim sorarsa sorsun aynı şey söylenir. Devam ediyor. Bugünkü ifademde ise dosyada isna edilen veçire, bu mağdurelerden hiçbiriyle bir karşılaşmam olmadığına dair kesin beyanım ve bizim camiamızda bilindiği üzere tekitli yeminlerim vardır. Artık bunun aksi nasıl düşünülebilir? internetlerde varan 1, varan 2, varan 3 şeklinde dolaşan görüntülerde kesinlikle fotomontaj yapılmış kesme, biçme, takdim tehirler uygulanmış saçma sapan ucubeler ortaya çıkmıştır bütün bunlar sevenlerimin gözünde beni itibarsızlaştırmaya yönelik yapılmış ama tutmamıştır tuttu mu? Hayır. tuttu mu? Hayır. bir üfürükle gelen bir bir tükürükle gider şeklinde kıssası olan bir söz vardır. Ben bir üfürükle gelmediğimden 35 senedir cemaatime meccanen hizmet eden biri olarak parti başkanları gibi varan birle değil varan otuz da olsa itibar kaybedecek biri değilim. 20 sene evvel kimse salon dolduramazken yüz binden fazla insanı çavuşbaşı külliyesinde defaatle toplamış biriyim. Bugün de beni bıraksalar Hiçbir teşkilatım olmamasına rağmen, Arana stadyumunu sevenlerimle doldurabilecek itibardayım. Allah Celle Celaluhu'nun aziz kıldığını kimse zelil kılamaz, zelil kıldığını da aziz edecek yoktur. Dördüncü olarak, mahkeme sorgulamasında kaç eşiniz var şeklinde bir sual varit olmadığından, bana çocuklarım sorulmuş. Ben sekiz cevabını verince de, bir eşten mi şeklinde bir sual tevcih edilmiş. Buna cevabında iki eşten şeklinde olmuştur. Oysa gazetelerde ve sair yayın organlarında benim bir gün orada bir gün burada kalan eşi ve ikameti meçhul biriymiş gibi gösterilmeme yönelik haberler yayınlanmıştır. Bu haberler tamamen yalandır. Ben 19 sene evvel Büşra Mihrimah ünlü adındaki eşimle evlendiğimden beri onunla birlikteyim. ...ikametgahımda Beykoz'dadır. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri... ...O senin direğindir buyurarak... ...O'nun benim bütün hizmetlerimdeki yerini açıklamıştır. Tüm ihtiyaçlarımı karşılayan... ...hastalıklarımla ilgilenen... ...misafirlerimi ağırlayan... ...benim olmazsa olmazım ancak odur. Yazılan bütün kitaplarımda ve tüm sohbetlerimde dolayısıyla... ...cemaatin üzerinde kendisinin büyük emeği ve hakkı vardır mükafatını, iyilikleri zayi etmeyen Rabbim verecektir. Beş çocuğumu barındıran diğer evime de çocuklarımı görmek, dertlerini dinlemek için ara ara giderim. Mahkemede arkadaşlar arasında geçen bir konuşma kaydı bana sorulduğunda, bir çocuğumun hastalığından dolayı bulunduğu eve gitmem konusu işlenmiştir. O sıra latife içerikli yaptığım bazı konuşmalarım medyaya ciddi bir ailevi sıkıntı varmış gibi yansıtıldı. Oysa hanım duyarsa ne yapacağım? Yandım, yayın yasağı da koymadınız şeklindeki beyanım konunun gayri ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Aksi takdirde bunun haber yapılacağını bile bile kendimi sıkıntıya sokmamın ne manası olabilir? Vatanın, milletin ve bunca ümmetin bu kadar önemli sorunları varken beni susturmak isteyenlerin tezviratı yüzünden gayri ihtiyari olarak içine düşürülmüş bulunduğum Hale püür melalim nedeniyle değerli eşime, çocuklarıma, yakınlarıma ve cemaatlerime sabır ve metanetler diler, müfterileri müntakim Teala'ya havale ederim. 2. Mübarek Şaban-ı Şerif ayında Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kıymetli ve karlı ayında bulunuyoruz. Bu mevsim amel mevsimidir. Oruç ve zikir mevsimidir. Beraat arifesidir. Gaflet edecek dönem değildir. Rabbim ibadetlerimizi güneş senesine göre değil, kameri seneye göre tespit buyurarak yaz, kış, sıcak, soğuk her dönemi bu ayların faziletli ibadetlerinden hissedar etmeyi murad etmiştir. Şaban ayı güneş senesiyle hesap edilip hep ocakta olsaydı hiç sıcak bir döneme rastlamazdı. Şimdi ise her 35 senede bütün aylar ve günler bu mübarek aydan ramazan-ı şeriften nasiplenmektedir bu sıcaklar bizi gaflete sevk etmemelidir zahmet arttığı nispette rahmet ve ücrette artırılacaktır. bu sıcaktan cehennemi hatırlayalım o azaptan kurtulmak kolay mıdır cennet bedava mıdır hasani bası radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi amelsiz cennet istemekte günahlardan bir günahtır Dünyada en basit şeyler bile paraylayken paha biçilmeyen cennet beleş midir? Ruhül Beyan tefsirinde gördüğümüz üzere İbrahim Ethem Hazretleri bir gün hamama gider. Hamamcıya parasının olmadığını söyler ve hamama girmesine izin vermesini ister. Hamamcı parası hamama girilmeyeceğini söyleyerek Hazreti hamama sokmaz. İbrahim Ethem Hazretleri ne kadar ısrar ederse etsin... Hamamcının inadını bir türlü kıramaz. Boynu bükük hamamdan ayrılırken öyle bir bağırış bağırır ve feryat eder ki feryadı duyan ahali şaşkınlık içinde koşturup toplanırlar Hazretin başına. Bu kadar ağlayıp feryat etmene gerek yok. Yeter ağlayıp feryat etme. Hamam paranı biz verelim derler. Kalabalığa döner ve seslenir İbrahimete mazipleri. Ey hali Hamama giremediğim için mi sanıyorsunuz bu feryadımı? Ben hamama giremediğim için ağlamıyorum. Dünyada parasızken hamama bile sokmuyorlar. Ya ahirette de senin cennete girecek amelin yok diye kapıdan çevrilirse halim nice olur diye ağlıyorum. İşte ahiret, aklı, çalışanların hali daima tefekkür ve tezekkürdür. Onun için bu mübarek ayı bizi cennetine kavuşturacak salih amellerle geçirmeye bakalım. Şaban-ı Şerif Risalesini elden düşürmeyelim. Bazı hususlara dikkat çekeceğim diyor. Evet Şaban-ı Şerif Risalesi bu ay alınması ve özellikle okunması gereken bir eser. Bu bir çoğunuzda var biliyorum ama maksat evimizde bir tane varken diğerini almak değil. Bunu buradan çıkarken veya şu an radyodan, internetten dinleyenler, televizyondan, işte internetten, cübbeliahmethoca.tv'den dinleyenler ne yapabilirler? Bunu hediye edebilirler. Bak kardeşim, Şaban'ın şu gününde, şu gecesinde bunlar yapılıyor denilebilir. Ee, tabii buradan çıkanlar alabiliyorlar ama 444-1810 sipariş hattıdır Arifan yayınlarının oradan ulaşabilirsiniz değerli dinleyenler ve takip edenlerimiz. Bazı hususlara dikkat çekecek olursam... A. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayete göre Efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Şabanın diğer aylardan fazileti üstünlüyse benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm gibidir. Buyurularak bu ayın fazileti açıklanmıştır. Yine aynı raviden gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şaban benim ayımdır. Kim Şaban ayına değer verirse muhakkak ki o benim emrime önem vermiş olur. Benim emrimi büyük tutanaysa ben kıyamet günü öncü bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum. Görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ayına değer verene şefaat sözü veriyor. Bu ne kadar mühim mesele ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiyi havzı Kevser'in başında bekleyeceğini bildiriyor. Kıyamet günü kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beklediği şahıs azaba uğrar mı? Ama bu neye bağlı? Bu mübarek aya tazim etmeye bağlı. Tazim büyük tutmak demek. Bu mübarek aya elini, ayağını öperek yahut çay, çorba ikram edilerek tazim edilmez ancak bu ayı oruçlu geçirerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok salavat okuyarak bakın biz de salavat okuyoruz ne güzel beraat gecesini ihya ederek niyetleri tasih ve tahsin ederek yani güzel yaparak tazim edilir nitekim Ebu Ümame radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur Nefislerinizi şaban için temizleyin ve ondan niyetlerinizi güzel yapın. Çünkü Allahu azze ve celle beni size karşı üstün kıldığı gibi şabanı da diğer aylardan üstün kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde bütün bedenin iyice temizlenmesine işaret buyurmuştur. Temizlik, zahiri ve batıni pisliklerden arınma anlamında iki türlü değerlendirilir. Görünen pislik, elbiseye, bedene bulaşan türdendir ki bunun temizliği suyla olur. Görünmeyen pislikse günahlardır. Bunların temizliği, tahareti, tevbe ve beş vakit namaz gibi salih amellerle olur. Hadis-i şerifte kastedilen mana da budur. Onda niyetinizi güzel yapın cümleyi nebeviyesi niyetin önemine işaret eder. Nitekim Ömer İbni Hattab radiyallahu antan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göredir. Amellerin son varsa da niyetlerin sonu yoktur. Bu yüzden bir Müslüman az amelle de ölse, İslam üzere öldüğü için cennette ebedi kalacaktır. Fasıklar günahları yüzünden cehenneme girecek olsalar da orada ebedi olarak sonsuza kadar kalmayacaklardır. Kafirin iyi amelleri ne kadar çok olsa da cehennemde ebedi kalacaktır. Herkes ameline göre karşılık görecek olsaydı mükafat ve cezaların bir sonu olması gerekirdi. Lakin ebediyet... Yani sonsuzluk mefhumu amelin değil niyetin karşılığıdır. Çünkü Müslümanın niyeti sonsuza dek İslam'ı yaşamaktır. Katirinki ise ebediyen gavurlukta kalmaktır. Zünnûn-ü misri ruhunun beyanı veçiyle Şaban-ı Şerif ibadetlere yönelme ayıdır. Evliyaullah'ın beyanları veçiyle Şaban-ı Şerif amel, muhabbet, hizmet, züh. Yani dünyaya karşı soğukluk, kefaret, günahların örtülmesi ve tasviye, kalbi paklama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şefaatine mazhariyet ve amellere 700 misli mükafat ayıdır. Alimler şöyle demiştir: Recep ağaçlar gibi, Şaban çiçekler gibi, Ramazan'sa meyveler gibidir. Recep ağaçlar gibi, Şaban çiçekler gibi, Ramazansa meyveler gibidir. Çiçeği olmayan ağacın meyvesi olmayacağı gibi, Recebe hürmeti olmayanın Şaban'a da saygısı olmaz. Şaban'a tazim etmeyenin ise Ramazan'a hiç saygısı olmaz. Ulemadan biri şöyle buyurmuştur. Recebi şerif bedenin temizliği, Şaban-ı şerif kalbin arındırılması... Ramazan-ı Şerifse ruhun patlanması içindir. Recebi Şerif'te beden, Şaban-ı Şerif'te de kalp taharete kavuşmazsa, temizlenmezse Ramazan-ı Şerif'te ruh nasıl aklanıp patlanabilir? Şaban-ı Şerif ayın yarılma mucizesinin kendisinde gerçekleştiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat okuma emrinin kendisinde nazil olduğu Allahu Teala'nın her seme Kâbi-i Muazzama'ya kendisinde tecelli buyurduğu, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a tahvil edildiği, salih amellerin Allahu Teala Teala'ya yükseltildiği ve bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok oruç tuttuğu bir aydır. Nitekim Üsame İbni Zeyd radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Şaban ayı Recep ve Ramazan arasında kalmış büyük bir aydır ki insanlar onun ululuğundan gafildir. O kendisinde alemlerin Rabbinin huzur manevisine amellerin yükseltildiği bir aydır. Ben de amelimin oruçluyken yükseltilmesini seviyorum da onun için bu ayda çok oruç tutuyorum buyurmuştur. Ey gizli ve aşüker bütün amelleri Rabbin'e arz edilen kişi, amellerine dikkat ette, hata ve zelle yapmaktan sakın, zira iyiyi kötüden ayıran Allahu Teala her şeyi hakkıyla görmektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu ayda çok oruç tutmasının bir sebebi de ecellerin bu ayda yazılmasıdır. Nitekim Ayşe radıyallahu anha validemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Şaban ayının tümünü oruçlu geçirmesinin hikmetini suali üzerine Şüphesiz Allahu Teala o sene ölecekleri o ayda yazar, takdir eder. Ben de ecelimin yazısının vakti geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum buyurdular. Bu hadisi şerifte geçen ölüm yazısından maksat herkesin ezelde belirlenen kesin ecelinin ve ömür süresinin Şaban ayında Allahu Teala tarafından levh-i mahfuzdan alınıp nüshalanarak ilgili meleklere ibraz edilmesidir. Zira Allahu Teala'nın ezeldeki takdirleri zaman ve mekanla mukayyet değildir. Görüldüğü üzere ganimetlerle dolu bir mevsimdeyiz. Bu ay hayır kapılarının açıldığı, bereketlerin saçıldığı, hataların bırakıldığı, günahların örtüldüğü ve mahlukatın en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavatın çokça yapıldığı bir aydır. Artık her akıllı mümine gereken bu ayı gafletle geçirmeyip geçmiş günlerdeki günahlarına tevbeyle temizlenerek Ramazan şerifi karşılamaya hazırlanmaktır. Böylece kul Şaban ayında Allahu Teala'ya çokça yalvarmalı Ve ayın sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi aracı yapmalıdır Ta ki bu sayede kalbinin bozukluğu düzelsin ve içinin hastalığı tedavi olabilsin Tevbeyi asla ileri bir zamana ertelememelidir Çünkü günler üçtür Düne ecel denir Yani bitmiş süre Bugüne amel denir. Çalışmaya elverişli dönem. Yarınaysa emel yani beklenti denilebilir. Zira yarına kavuşup kavuşamayacağını bilemezsin. Öyleyse dün ibret, bugün ganimet, yarınsa tehlikelidir. Aylar da üçtür. Recep geçip gitmiştir. Daha dönmeyecektir. Ramazan beklenmekte, ama kavuşulması Kesin değildir Şaban ise Bu iki büyük ay arasında Taat ve ibadeti Ganimet bilinmesi gereken bir aydır Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'ya vaaz ederken Şöyle buyurmuştur Beş şeyden önce Beş şeyi ganimet bil Yaşlanmadan gençliğini hastalanmadan sağlığını fakirliğinden önce zenginliğini meşguliyetinden önce boş vaktini ölümden önce hayatını değerlendir. 3. Her ayda günahlardan sakınmak gerekli ise de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine nispet ettiği ve kendisinde ona yardım edene rahmet duasında bulunduğu Amellerin kendisinde Allahu Teala'ya arz olunduğu ecellerin, musibetlerin, kaderlerin, doğacakların ve öleceklerin kendisinde meleklere bildirildiği bu mübarek ayda takvaya riayet etmenin kişiyi bir senelik belalardan ve kederlerden koruyacağında hiçbir şüphe yoktur. Nitekim hadisi şerifte şöyle varid olmuştur. Her kim Şaban ayına değer verir, Allahu Teala'dan sakınırsa, taatıyla amel eder ve nefsini günahlardan tutarsa, Allahu Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene vuku bulacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendisini emin kılar. 4. Şaban-ı Şerif ayının gecelerini ihya, hele de birazdan dahil olacak Cuma gecesini ibadetle geçirmek hem çok sevap kazandırır... hem de kabir azabından korur. Nitekim Muhammed İbni Abdillah... ezzahid rahimehullah... şöyle anlatmıştır. Dostum Ebu Havs el-Kebir... vefat etmişti. Cenazesini kıldım. Fakat sekiz ay kabrini ziyaret etmedim. Sonra ziyaret etmek istediğim gece... mana aleminde onu... üzüntülü bir halde... suratı sapsarı olarak gördüm. Selam verdimse de... selamımı almadı... Ve benimle konuşmaya başladı. Ben subhanallah benimle konuşuyorsun da selamımı niçin iade etmiyorsun diye sorduğumda selama cevap vermek bir ibadettir. Bizse ibadetten kesilmişiz dedi. O zaman ben kendisine sen çok güzel yüzlü bir zattın şimdi niye senin yüzünü değişmiş görüyorum dediğimde mezarıma konur konmaz münker ve netir melekleri gelerek bana Allahu Teala ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e imanı sordular. Allahu Teala'nın yardımıyla kendilerine cevap verdim. Allahu Teala'nın fazlü keremi olmasaydı buna imkan bulamayacaktım. Onlar ayrılır ayrılmaz başka bir melek gelip başıma dikilerek "Ey kötü ihtiyar!" diye hitap edip Günahlarımı ve kötü amellerimi sayıp döktü. Ve bana bir sopa vurdu ki cesedim ateşle tutuştu. Sonra yılanlar bana sarılıp beni iyice yemeye başladılar. Sonra kabrim benimle öyle sözler konuştu ve Sen Rabbinden utanmadın mı? Diyerek beni öyle bir sıktı ki ...kaburgalarım birbirine girdi... ...ve mafsallarım kesildi. Böylece... ...ben Şaban hilalinin... ...göründüğü geceye kadar... ...azap içerisinde kalmıştım ki... ...o anda yukarı taraftan bir münadi... ey azabıyla görevli melek... ...ondan azabı kaldır... ...çünkü o ömründe... ...Şaban'dan bir geceyi ibadetle ihya etmiş... Günlerinden bir günü de oruçla geçirmişti diye hida etti. Bugün, dün, ondan önceki günler niyetli olanlara ne güzel bir müjde. İşte Şaban-ı Şerif ayının bir gece ibadeti ve bir gün orucu hürmetine Allahu Teala benden azabı kaldırdı. Sonra beni cennet ve rahmetiyle müjdeledi. O halde Şaban ayının kıymetini bilde, sen de benim gibi kurtulasın deyip sessizliğe büründü. Ben de zuhuratımdan ayılı verdim. İşte dinlediniz. Kabir gibi karanlık, ıssız, sessiz, kimsesiz yerde biz ancak salih amellerimiz. Öncelikle de bu mübarek ayın gecelerinde bilhassa Berat gecesi gibi faziletli zaman diliminde yaptığımız ve yapacağımız hayırlı ameller kurtaracaktır. Rabbim ibadet ve taat geçirmek üzere bizleri berayet gecesine kavuştursun. Amin. Zikrine şükrüne karşı bizlere yardım eylesin. Amin. 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif orucuna çok önem vermiş. Bir gün oruca dahi büyük mükafat vaat etmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kim Şaban'dan bir gün oruç tutarsa Allahu Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf aleyhisselama komşu olur. Allahu Teala ona Eyüp ve Davud aleyhisselam'ın sevaplarını verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kavuşmak isteyenlere de bu mübarek ayda en az üç gün oruç tutmayı tavsiye buyurmuştur. Nitekim hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur. Şaban cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç günde olsa onda oruç tutsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda en az üç gün oruç tutana Geçmiş bütün günahları için mağfiret vaat etmiştir. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: Ramazan ayının orucu için Şaban orucuyla bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul Şaban ayında üç gün oruç tutsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okusa, mutlaka Allahu Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar. Hemen niyetli olanlar belli oldu, salavat çekmeye başladılar. Fırsatlar kaçırılmıyor elhamdülillah. Evet bir kez daha okuyorum. Ramazan ayının orucu için Şaban orucuyla bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul Şaban ayında üç gün oruç tutarsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okursa, mutlaka Allahu Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar. Cibril bana bildirdi ki şüphesiz Allahu Teala bu ayda 300 rahmet kapısı açar. 6. <gülüyor> bir hanım kardeş bir hacet namazında bir niyet mi tutulur yoksa birkaç niyet olur mu diye sormuş. Bir hacet namazı bir niyette olur ancak size bir hacet namazı öğreteyim onda bin tane niyet tutsanız da olur. Önemli bir bölüm var not almak isteyenler alabilirler. Muhammed İbni Deresteveyh Rahimehullah'ın şöyle anlattığı rivayet olmuş. İmam-ı Şafii Rahimehullah'ın kitabında kendi hattıyla yazmış olduğu Salatul Hace li Elfi Hace yani bin isteğin gerçekleşmesi için kılınacak bir hacet namazı. Allah Allah diye bir namazın tarifini gördüm ki orada şöyle yazıyordu. Bu namazı Hızır aleyhisselam bazı kullara öğretmiştir. Bu namaz ilk rekatında Fatiha suresinden sonra on kere kafirun suresi, ikinci rekatında da Fatiha suresinden sonra on kere İhlas suresi okunarak kılınır. Tekrarlıyorum. Bu namaz ilk rekatında Fatiha suresinden sonra on kere kafirun suresi, ikinci rekatında da Fatiha suresinden sonra da 10 kere ihlas suresi okunarak kılınır. Bu namazı kılan kişi selam verdikten sonra secdeye varır ve 10 kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerife getirir ve ardından duasını okur. Bunu internette yazılı bir şekilde de sizlere aktaracağım. Okuma yanlışlığı yapmayayım diye vesvese geliyor okumuyorum buraları. Bütün tenzihler Allahu Teala'ya aittir. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür. O en büyük ve en yüce olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkanı yoktur. Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzel şeyler ver ahirette de güzel şeyler ver ve bizi o ateşin azabından koru bu ayeti kerimesini eğer okur Bakara suresi 210. ayeti kerime bu zikirlerden sonra yine secdedeyken isteklerini Allahu Teala'ya arz ederse biiznillahü Teala istekleri gerçekleşir Ebu'l-Kasım el-Hakim rahimehullah şöyle anlatıyor: Ben bu namazı öğrenmem için abidlerden bir zatın yanına gönderildim. O zat bana bu namazı öğretti. Ben de bu namazı anlatıldığı şekilde kıldım ve ardından Allahu Teala'dan hikmet talebinde bulundum. Allahu Teala bana sadece hikmet vermekle kalmadı, bin tane isteğimi de gerçekleştirdi. Her kim bu namazı kılmak isterse cuma gecesi, ne zaman? Cuma gecesi gusül abdesti alıp temiz elbiseler giyerek imsaktan önce bu namazı kılıp isteklerini Allahu Teala'ya arz etsin. Eğer böyle yaparsa biiznillahi Teala duaları kabul edilir. 7. Hayriye Hoca annemizin hastanede olduğunu haber aldım. Rabbim acil şifalar, dertlerini devalar ihsan eylesin. Hayırlı uzun ömürler muammer eylesin. Hizmetlerini daim ve makbul eylesin. Amin. Hepiniz kendisi için duacı olun. Çok güzel bir ümmet yetiştirmiştir. Kendisi de tek başına ümmet denilecek bir annemizdir. Sekiz, Bülent Aktı adında bir kardeş, sansürsüz programında bana yapılan oyunların 2012'de son bulacağını söylediğimi hatırlatmış. Sonra da beni rüyasında gördüğünü, canlı sohbetlerimi dinlemek istediğini benim de az daha sabredin inşallah Ramazan'da başlarım dediğimi yazmış Rabbim tahdik eylesin amin, amin. haftaya inşallah gecesi gecesiyle ilgili mektubumu çarşamba günü gönderirim çarşamba haftaya buradayız inşallah. inşallah efendim dinleyenlerimizi de izleyenlerimizi de söyleyelim Mustafa Hoca Efendi müsaitse aynı saatte okur Seyit Hazretleri de gelmeyecekse akşamdan sonra okur. Müsait olmayıp hiç gelmeyecekse İbrahim Efendi okur. O da Seyit Hazretleri gelmeyecekse akşamdan sonra, gelecekse akşamdan önce okur. Artık ertesi gün bir daha toplanmazsınız. Haftaya Perşembe günü toplanırsınız inşallah diyor. Şimdi evet çarşamba günü. Evet. Ben yanlış okudum. Ondan sonraki hafta. Yani, aha, bugün zaten Perşembe. Haftaya çarşamba. Sonra yine inşallah perşembe mutas sohbetler devam edecek. Sizden gelen bazı mektuplar yazıyor. Buraya geçmeden önce çok kısa bir hatırlatma yapayım. Cübbeli Ahmet hocamız şu an dinliyordur o yüzden. Kendisine mektubu yazdım ama ne zaman ulaşır bilemiyorum. Aslında avukatta da bunu gönderebilirdik. Ama bizim de tabii yani hepimiz aciz insanlar olduğumuz için biraz geç kaldık. Bir hanım kardeşimiz, hoca kardeşimiz. Rabia annemizin vefatından birkaç gün önce tabi kendisi hastanede de biliyorsunuz e, bu rüyalarından bahsedilmiş kendisine inşallah o benim yanıma gelsin demiş Rabia annemiz vefat etmiş Allahu Teala kabrini nur eylesin amin. amin efendim mekanını cennet eylesin inşallah amin. İşte annemizle görüşememiş ama çok istemiş gelmesini kendisiyle telefonda konuştum lütfen dedi hocamıza iletin ben de hocamıza ileteyim siz de dinlemiş olun Kendisini çok güzel bir yerde görmüş. Aklımda diyor abi diyor bir cennette gibi gördüm kendisini. Bir hurma vardı. Değişik bir e, renkli. Bu hurmayı diyor Rabia validemiz tam diyor yiyecek gibi. Elinde gördüm. Cübbeli hocamız da diyor yan tarafındaydı. Dedi ki ya anne ondan biraz da bana versene. Deyince diyor Rabia validemiz şöyle dedi. Evladım senin de bu nimete kavuşman için benim sana hasret senin de bana hasret gitmemiz lazım ahirete yani eğer bu şeye gelmek istiyorsan bu nimete gelmek istiyorsan birbirimize hasret gideceğiz diye görmüş bunu niye anlattım hocamız kendisi bilerek söylemişti bir mektubunda siz de dinlemiştiniz bana anlatın böyle şeyleri diye yine kendisine çok değer verdiğim bir büyüğüm sizin de bildiğiniz sevdiğiniz bir büyüğüm anlattı Yine rüyada görülüyor, Rabia validemiş, hacı endemiz namaz kılıyor. Ondan sonra diyorlar ki sen ne yapıyorsun? Kaza namazlarımı kılıyorum diyor burada diyor. Kaza namazlarımı kılmaya çalışıyorum, kılacağım şeklinde. Hep böyle güzel rüyalar görülüyor inşallah. Böyle temiz Allah Teala rahmet eylesin, amin. Ya bu evlatlarda öyle. Kolay kolay yetişmiyor. İşte Yusuf amca yanımızda. Allahü Teala ondan da razı olsun. Amin. Hizmetlerine daim eylesin inşallah. Amin. Kolay değil gerçekten. Allah razı olsun. Böyle güzel bir aileden güzel evlatlar da yetişiyor. Allahü Teala çoluğumuzu çocuğumuzu da Ahmet Mahmut Ünlü hocamız gibi ehli sünnet yolunda devam eden yürekli yiğit insanlardan eylesin. Amin. Sizden gelen bazı mektuplar. Vaktimiz bir yarım saat değil mi ona göre? Ayarlayayım. Tamam. Sizden gelen mektuplar gerçekten beni hem sevindiriyor hem de teselli ediyor. Rabbim de sizi sevindirsin. Her dardan feraha çıkarsın. Sizlerin mektuplarınızın çokluğundan dolayı geriden geliyorum. Hala annemi hastanede ziyaret edenlerin onunla görüşenlerin mektuplarını bitiremedim. Tabii bu da beni hüznümü tazeliyor. Bir de tahliye olamadığımı görseydi daha da üzülecekti. Hani iyi ki bugünü görmedi derler ya o kabilden bir durum söz konusu. Benim moralimin nasıl olduğunu merak edenlere merhum Erbakan hocamızın partisi kapatıldığında söylemiş olduğu yaşadığımız tüm sürece bakılırsa bugün başımıza gelenin hiç ehemmiyeti yok. Yani biz büyük bir davanın da adamıyız. böyle ufak tefek işler konuşmaya değmez. Önümüzde ahiret var ebedi mesuliyet, mükafat ya da azap ondan önce berzah alemi olan kabrin vahşeti var. Davud-u Tayyip Kuddisesi ruhunun beyanı ve çile Dünya dönüp dururken insanların mutlaka kendisiyle meşgul olmasını ister. Ama üzülmeye değecek kadar kıymetli bir yer değildir. Dünya için üzülmek insana ahiret derdini unutturur. Nitekim Malik İbni Dinar Kuddisesi ruhu Dünyaya üzülmen ahiret hüznünü kalbinden çıkarır, dünyaya sevinmen de ahiret sevgisini kalbinden uzaklaştırır buyurmuştur. Bizim tahliye edilmememiz vaki olduğuna göre artık her şeyde bir hayır var. Olanda hayır var demek durumundayız. Zaten de öyledir. Bu işler akılla anlaşılacak cinsten değildir. Ledün ilmiyle ve gaybi konularla alakalıdır. Nakledildiğine göre sahrada oturan bir adam vardı. Adamın kendisini sabah namazına kaldıran bir horozu, kendisini ve eşyalarını hırsızlardan koruyan bir köpeği ve suyunu çadırın yüklediği bir merkebi vardı. Bir gün yakınında bulunan kasabalıların yanına onlarla konuşmak için gitti. Onlarla birlikte kahvelerinde otururken kendisine horozunu tilkinin yediğini bildirirler. Adam bu haberi duyunca hayırdır inşallah der. Bir müddet sonra köpeğinin de ölüm haberi gelir ve adam yine hayırdır inşallah der. Yine bir müddet sonra kurdun eşeğin karnını yardığı haberi gelir. Bu seferde adam ümid edilir ki bu işte de bir hayır vardır der. Gece olunca çadırına gider ve uyur sabahleyin. O kasabada yaşayan insanların düşmanlarının geceleyin kasabaya baskın yaptıklarını, horozların öttüğünü, köpeklerin havladığını ve merkeplerin anırdığı evlerin yerini keşfedip bütün mallarını yağmı ettikleri görür. Kasabada sadece kendisinin mallarına bir zarar gelmez. Bu olaydan sonra hayvanların niçin öldüğünü anlar ve Allah'a şükreder. Biz perdenin arkasını anlasak da, Anlamasak da bizim de şükretmemiz gerekiyor. Gerçi sizin tahliye edilmemden sonraki mektuplarınıza sıra gelmedi. Kim bilir ne kadar üzüldünüz edilemememden sonraki mektuplarınıza sıra gelmedi. Kim bilir ne kadar üzüldünüz ama Rabbim benim burada durmamı istiyorken başka yerde bulunmam düşünlemez. Şimdi sizin mektuplarınızla ilgili yazacaklarıma ve nakillerime gelince. 1- Bunları dikkat edeyelim oldu mu? Çayeli ve Pazar'da Rasul Hocam'a bağlı kız erkek medreselerine, 10 numara diye bilinen gözlüklü Ahmet abimize mensup medreselere, benim talim Tecvit Hocam Kadir Hocam'a mensup, kızlarımı da okutan Kumrulu Mescit medreselerine, özellikle Esenyurt Azizan medresesine, İki Telli medresesine, Miraç medresesine, Hakikat Dernekler Federasyonu talebelerine, Sarıkamıştan Mahmut El Ufi medresesine, Zannedersem Tokat'tan Ruhul İrşat Medresesine, Iğdır'dan Necmettin Hoca'nın medresesine adını bildiğim veya ve bilemediğim bana mektup gönderen, göndermeyen fakat daima bana dua eden yüzlerce medreseye, on binlerce kız erkek talebeme ve siz cemaatime çok teşekkür eder ve hepinizi yaptığınız duaların kat katının size dönmesi için duacı olduğumu bildiririm. Öyle bir sevgi seliyle karşı karşıyayım ki Küçücük yavrularımın beynine dahi Sevgim ve sohbetlerim öyle kazınmakta ki Sizden aldığım mektuplara baktığımda Dışarıda 50 sene daha etseydim Bu sevgiye, bu ilgiye ve bu kadar duaya Mazhar olamayacağımı anlamış bulunmaktayım Bundan dolayı siz sevenlerime teşekkür Yüce Rabbime de hamdü senalar ederim İki, iki terlide Kur'an kursunda bulunan annemin Adaşı şu bir kardeş 600 adet sohbetimi toplamış. Maşallah. Belki bazıları bizim arşivimizde bile yoktur. Radyo yoluyla irtibata geçsin de bir mukayese yapılsın. Olmayanlar da kopyalansın. Ne işlerle uğraşanlar var değil mi? Hocamızın kasetlerini takip edip de insanlara dağıtmalar. Allah razı olsun. Van'dan seyide olduğunu söyleyen manevi kızımın mektubu ulaştı. Bir hanım kardeş benim manevi kızım olmayı istemiş... Ama namaz kılamadığını söylemiş. Kusura bakmasın. Ben ahirette bana yardım edecek kardeşler arıyorum. Namaz kılmayan kişi belayı bulduğu zaman ben de yanarım. Namazsızın içtiği çeşmeler geçtiği meralar kurur. Ben bu mesuliyeti nasıl alabilirim? Hemen namaza başlar. Geçmişe tevbe eder ve onları kaza etmeye başlarsa o zaman olur. Bir başka hanım kardeş kapanamadığını yazmış. Yahu Hasan-ı Basri radıyallahu anh buyurduğu gibi. Her geçen gün bir parçan kayboluyor. Ne zaman kapanacaksın? Yoksa onların elbiseleri yaratıldığı günden beri kızdırılarak harareti nihayete varmış olan cehennemde tutuşturulan katrandan olacaktır. Yüzlerini de katrana bürünen cesetlerini kavuran o ateş kaplayacaktır. Ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi bir Katrandan elbise mi giymek istiyorsun? Yüzünü ateş mi kaplasın istiyorsun? Sen bilirsin ama insanın o ateşlere, azaplara tahammülü yoktur. El alem saçını başını görsün diye mi, değer mi yanmaya? Rabbim cümlemizi ıslah eylesin. Amin. Hidayet eylesin. Amin. Amin. Azabından ve gazabından Rabbimize sığınırız. Bu günahlar sonunda insanı imansız bırakabilir. Bu ne büyük bir tehlike. En mühim mesele son nefesi kurtarmak. Ki hep beraber buyurun... ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.'' Yoksa ebedi ahiret elden çıkar. İmanlı yaşa yaşa yaşa sonunda günahlar yüzünden Allah korusun dinini, imanını kaybet. Geçenlerde bir kız imtihana bir sene çalışmış... Tam kapıya gelmiş kimliği yanında yok diye almamışlar. İyi ki de almamışlar. Erkeklerle karışmaktan kurtulmuş ama ibretlik bir iş. İşin sonunda insanın bütün çalışmaları işte böyle boşa çıkabilir. Ona göre günahları terk edelim, Rabbimizi kızdırmayalım, gazabından rızasına sığınalım. Üç, birçok mektubunuzda bana karşı muhabbetlerinizi açıklıyorsunuz. Zeytinburnu'ndan bir hanım kardeş beni konuşmaktan fena fiil ihvan olduğunu yani adı sorulsa benim adımı söyleyecek hale geldiğini bundan sonra sadece benim anlattıklarımı tebliğ için yaşayacağını yazmış mübarek olsun. Rabbim ona niyetine göre sonsuz ecir versin amin. amin. Paşa çayarında sohbete gittiğimde arabalarına bindim diye kardeşlerim 10 yıldan beri belki de daha fazla arabalarını hala satmamışlar. ...bana çok hüsnü zannediyorsunuz... ...sizi mahcup etmem inşallah... ...Muhammed Murat kardeşim... ...hocam sen bu suçları yaptın desem bile... ...hocama zorla şantaj yaparak... ...böyle söyletiyorlar diye düşünürüm... ...diyerek doğru bir tespit yapmış... ...çünkü benim gibi birinin... ...bu adi suçları işlemesi düşünlemez. ...ateist biri... ...dahi internet... ...yorumuna şöyle yazmış... ...anlaşılan hocayı iftiralarla... ...gözden düşürmek istemişler... Ama buna kimse inanmaz. Gözden düşürecekseniz bari mantıklı bir şeyler söyleyin. Ama ne diyelim herkes aynada kendini görüyor. Bir kardeşim uzun bir mektup yazmış. Sonunu hocam biz Fatiha okuyunca dağılanlardan değil, üzerine Fatiha okununcaya kadar hakkı savunanlardanız diye hikmetli bir sözle bitirdiği mektubunda herkesin aynada kendisini görmesiyle ilgili şöyle zarif bir hikaye yazmış. Hocam müsaadenizle size atılan iftira ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Hikaye bu ya. Bir köyde insanlar hayatlarında hiç ayna görmemişler. Bir gün saf bir adamın biri tarlayı kazarken bir ayna bulmuş. Üstünü silince kendini aynada görmesiyle görüntüyü ölen kardeşine benzeterek "Vay benim rahmetli kardeşim, vay benim rahmetli kardeşim." diyerek ağlamaya başlamış. Ağlıya ağlıya eve gelmiş, yatağına uzanmış ve ağlıya ağlıya uyumuş. Karısı uzaktan bir gariplik olduğunu sezmiş ve odaya girmiş. Elindeki aynayı fark etmiş. Hemen alıp bakarak vay benim herifim beni bir şırfıntıyla aldatıyor diye ağlamaya başlamış. Hemen kocasına fark ettirmeden köyün ağasına bunu şikayet etmek istemiş ve doğruca ağanın yanına gitmişler. Ağam demişler benim herifim beni bir şırfıntıyla aldatır. Ağa şaşırmış nerede eder aha burada diyerek elindeki aynayı uzatır. Ağa da hayatında hiç ayna görmemiş ya şaşırarak aynaya bakar ve der ki Bacım bu şırfıntıdan çok Gavat'a benziyor. <gülüyor> Şimdi hocam bu hikaye başınızla gelinle ne çok örtüşüyor. Herkes kendi içinizden geçeni kusuyor. Tıpkı Ebu Cehil'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan suizanlıyla Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan hüsnü gibi. Kişi Nasıl bilirsin? Kendim gibi. Ortalık ağa dolmuş bir fasıktan gelen habere kadın erkek herkes atlıyor. Neredeyse Amentü'nün şartlarına gazete, tv, dergi ekleyecek bunlar. Oysa biz size bakınca özlemle sizin yerinizde bile olmayı şeref saydığımız yokluğunuzdaki anları yıllara biçtiğimiz bir kardeşimiz, bir büyüğümüz ve bir evliya olarak görüyoruz. Her halde anladınız biraz ince bir hikaye ama siz akıllı adamsınız. Salim Bayram isimli bir kardeşim efendi hazretlerinin benim gibi tıraş olmak istemesinden çok etkilendiğini yazmış. Gerçekten yüce mürşidim bana çok itimat eder. Kaç kere bir şey sorulduğunda Ahmet'e sorun buyurduğu olmuştur. Ahmet'in sohbetini dinlemezseniz ya kimi dinleyeceksiniz buyurarak fakirin yegane sohbeti dinlenecek adres olduğunu belirtmiştir. Tefsir hizmetini 25 seneye aşkın bir süredir bana emanet etmiştir. Kendi adına benden başka kimseye bir eser yazdırtmamıştır. Hazırlanan bazı sohbetleri bile Ahmet görmeden basmayın buyurmuştur. Ahmet'in işlerinde bir yanlış görmüyorum buyurmuştur. Tefsir hizmetinden azlimi istediğimde meşayih senden başkasının yazmasına razı olmuyor buyurmuştur. Bütün bu sözleri ne zaman ne sebeple nerelerde söylediği bende mahfuzdur. Hatta bu son sözü ustaların Selim Paşa'daki yazlığında bulunduğu sıra söylemiştir. Rabbim beni de sizi de dünya ahiret Mahmud Efendi Hazretlerimizin himmet ve şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin. Fransa'dan bir hanım kardeşim benim internet talebem olduğunu 54 fazdan 44'te kaldığımızı yazarak beni bu dersi bitirmeye teşvik etmiş, kocasının bizim sayemizde sakal bıraktığını da müjdelemiş. Bu sohbetler sayesinde ne çok namaza başlayan, sakal bırakan, cübbe giyen, çarşaf giyen oluyor. Mektupları okuyunca şaşırıyorum. Hidayet Rabbimden. Rabbim bizi dinleyen herkese İslam'ı yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Bir hanım kardeşim Eskişehir Osmanlı medresesinden yazmış ve Mevlid'in Arapçasının mı yoksa Osmanlıcasının mı daha faziletli olduğunu sormuş. İsmet Garibullah hazretlerinin buyurduğu gibi Murat mana. Değil elfaz dediler. Yani hangisinin manasına daha iyi anlıyorsanız onu okumak eftal olur. Zira Mevlid-i Şerif Kur'an-ı Kerim gibi lafzıyla tabir edilen bir metin değildir. Ama medrese ehli olanlar Arapçasını ders olarak okusun, benim 600 sayfalık Mevlid tercememden ve şerhinden istifade etsinler. Bu daha iyi olur. Ama manasını anlamadan da maksadı anlayarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için toplanmak, salavat-ı şerifi okumak, yemek yedirmek, hasılı onunla ferahlanmak. Hele de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ayı olan bu Şaban-ı Şerif ayında çok faziletli olur. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Amin. Zannedersem aynı medreseden gelen bir mektupta bana ithafen... Sen öğrettin heceyi, alim ettin niceyi, gündüz ettin geceyi, benim muhterem hocam diye bir şiir yazmışlar. Bazı mektuplarda beni öven sayfalar dolusu şiirler yazmışlar. Ben bunlara layık değilsem de, demek kendileri bu hüsnü zanına layık güzel kimseler, hepsine teşekkür eder, özel dualarını dualarıma katacağımı taahhüt ederim. 5- Buraya dikkat, bu da çok özel ve güzel bir mektup. Arslan soyadında bir manevi kızım, sizin sohbete devam ettiğiniz o fetih mescidinin faziletine dair bakın ne görmüş. Sizle alakalı, bakın hemen dikkat kesildiniz. Cübbeli hocam, şu an gece 00.16. İbrahim abi sizin mektubu okuyor. Radyodaki herhalde tekrar. 00.16 işte mektubu okuyor bir yandan onu dinliyoruz bir yandan babamla karşılıklı size mektup yazıyoruz bundan bir ay kadar önce uzuncu bir rüya gördüm hatırlayabildiğim kadarını yazacağım İsmaila camisindeyim erkekler cemaat olarak namaz kılıyorlar ben de kadınlarla beraber merdivenlerden bakıyorum İlip arkalarından geçtim yanlış hatırlamıyorsam tek olarak namaz kıldım orası birden Ahmet Yesevi derneği oldu efendi hazretlerimiz kadesi sallahu surrahı Tekerlekli sandalyeyle ile geldi, ayağa kalkıp genç ve dinç bir şekilde sohbet anlattı. Sohbetten sonra karşımızda koltuk gibi bir şeyin üzerinde solda efendi hazretleri ortada seyidimiz sağda da yüzünü göremediğim birisi oturuyordu. Sol taraflarından arkalarına başlarını çevirip selam verir gibi yaptılar. İçimden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize selam veriyorlar diye geçti. Sizin mescidinizi bekliyorlar hocam. Bu hanım kızım çeyiz için biriktirdiği 3 çeyrek altını televizyon kurma hizmetine vermeyeyim e, vereyim diye taahhüt etmiş hem de telefon numarasını yazarak vermeliyim olabilir bir ya yaz evet vermeli. Diğer bazıları gibi laf olsun kabilinden söylemediğini göstermiş. Siz koca koca adamlar utanın. Hala bana bu konuda taahhüt yazanlar 5-6 kişiyi geçmedi. İnanamıyorum. Bu ehli sünnetin garipliğine şaşıyorum. Ben artık metristeyim. Bana mektuplarla bu konuda destek verecekler, telefonlarını yazarak mektup gönderebilirler. Baya net bir ihtara aldık hep beraber. Bu vesileyle ben bu hanım kızıma kıyamayacağımı, manevi babası olarak bu meblağı onun niyetine benim vereceğimi bildirir, Mektup yazan diğer kardeşini de manevi evlatlığıma kabul ettiğimi ifade ederim. Rabbim ahirette bizi mahcup etmesin amin. İslam'da kadın, erkek, üstünlük vesaire işte buyurun. Bir hanım kardeşimizin yüreği ama adam gibi bir yüreği. Hani derler ya adamlık, erkeklik ve kadınlık değildir. Yürektir. Allah razı olsun o kardeşimizden. Bacılarımızdan da razı olsun. Onların da hizmeti çok. 6- Yağmur soyadında bir hanım kızım nişanlısı istediği halde çarşaf giyemedi, giymediğini yazmış. Yahu ne duruyorsun? Nişanlının istemesi ne büyük nimet. Hemen çarşaf giyin. Yarın ahirette kadını en iyi kurtaracak tesettür şekli çarşaftır. Manto gibi kıyafetler asla İslam'ın istediği örtümeyi sağlayamaz. Cicili bicili başörtüler, türbanlar şekli belli eden pardesüler giyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin giyinmiş çıplaklar buyururak, sahih hadislerde lanetlediği kadınlardan olurlar tesettürün gayesi kadının genç mi yaşlı mı güzel mi çirkin mi olduğunu belirtmeyecek şekilde kapanmasıdır yoksa maksat hasıl olmaz lanet hasıl olur burayı bir kez daha okuyayım müsaadenizle genç kardeşlerimizle dinlesinler tesettürün gayesi kadının genç mi yaşlı mı güzel mi çirkin mi olduğunu belirtmeyecek şekilde kapanmasıdır bu hanım kızım askerden döndüğünde o çarşafa razı olan nişanlısını bana göndersin de onu tebrik edeyim ve yardımcı olayım. Evvelce mektubumda bildirdiğim telefon numarası değişmedi. Ben inşallah çıkınca da değişmez. Sansürsüz programında yazdırdığım numara bana o numaradan ulaşabilirsiniz. Benimle konuşmasanız da sizi yönlendirir ve nereye gelmeniz gerektiğini bildiririm inşallah. Maltepe'den yazan İrfan Demir kardeşim bakın neler yazmış. Muhterem sahibi cübbe Ahmet hocam. Sene 1999 ve elime geçen şeytanın vesveseleri adlı kasetiniz vesilesiyle ilk sohbetini dinlemek nasip oldu. İşte benim aradığım hoca bu dedim ve Mevlam razı olsun sizden çok istifade ettik. Halen de istifade etmekteyiz. Rabbimiz bu istifadeyi sonlandırmak isteyenlere fırsat vermesin planlarını alt üst etsin abi. Amin. Hocam ben ne yapayım size bir şeyler yazmayı çok arzuluyordum. Ne yazayım diye düşünürken kitablığımın başında elime geçen İkemi Atayiye sahibi İbni Ataullah el İskenderi hazretlerinin risalesi oldu ve ilk açtığım sayfa Tefâül Babında kabul edilebilir işte şunlar yazıyordu. O fazla hakkı oldun fakr ile sen nail ey salik onu çok kere bulamazsın salatu savmu mevlada yani Bazen oruç ve namaz gibi ibadetlerde bulamayacağım ziyade makamları darlık ve sıkıntılarda bulursun. Hocam aslında bunu yapanları tahmin etmek pek de zor değildir. Hızır hocamızı, bayram hocamızı şehit eden zalimler size de bunu planladılar. Gelin ikisi için bir kelimeyi şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <gülüyor> Bayram hocamız şehit edildiği zaman biz o gün caminin içinde dördüncü veya beşinci saftaydık. Hocamız gözlerimizin önünde bir kara yılan kılıklı zalimin elinden şehit oldu. Kendisi de Mevlamızın dostuma düşmanlık edene harp ilan ederim kuralınca oracıkta gayyayı boyladı. Ondan sonra devamlı bende bir korku asılı oldu. Allah korusun sizden de mahrum kalırsak gidenlerin yeri dolmuyor hocam. Mevla mı sizi bize bağışlasın. Amin. Ve bu iftirayı düzenleyenlerin kötü akıbetini beklemekteyim. Anlatmak istediğim o sabah İsmaila Camii'nde Bayram Hoca'nın şehit olduğu gün Hafız Efendi imamlığa geçti. Sabah namazının rekatlarında Bakara Suresi'nin ilk 20 ayetini okudu. Daha sonraları kendi kendime işte bu ilk 20 ayetteki bahsi geçen zalimler, Bayram Hocamıza tuzağa kuranlar ve bahsi geçen bu hayiller, münafıklar da Aynı iftirayı size planladı dedim. Mevla fırsat vermesin hocam. Amin. Tabii ki bu mektupta yazılan tefaül telindeki ibarede izahı muhtaç olmayacak şekilde açıkça bana ibadetlerde kazanamayacağım makamları sıkıntı ve darlıkta kazanacağım bildirilmiştir. Rabbim kaybetmekten muhafaza eylesin. Amin. Siz sevenlerimi de ortak eylesin. Amin. Amin. 8 Sarıkamış'tan Binti Abdülkadir Rumuzu'yla yazan hanım kardeşimin mektubunu okudum. Hepsini okuyorum ama aktaramıyorum. Bu kardeşim bu yol sevdadan geçer, sevenler la'dan geçer, aşıkların yolları daim Mevla'dan geçer diye manalı beytler yazmış. Rabbim cümlemizi yüce zatından gayrı her şeyden geçmeye muvaffak eyle. Amin. Amin. 9. Fatih Aktaş kardeşim evde takke takıyormuş ama dışarıda çıkarıyormuş. Ben bir takke verirsem dışarıda da takacakmış. İnşallah çıkınca veririm. Süzünü aldı. Artık dışarıda da başa açık gezmesin. Ali Haydar Efendi Baba Kudüs'ün ruhu başa açık gezmek öyle bir günahtır ki misli bulunmaz. Kitaplarda arasanız yerini bulamazsınız. Yenilere benzemekten dolayı böyledir. Allah'ın düşmanlarına benzemekten daha büyük günah olmaz buyurdu. Bazı fıkıh kitaplarında başa açık gezmek hafif meşreplik, meşreplilik alameti olduğundan şahitliği geçerli olmaz diye geçer. Kadının başı değil ha erkeğin başından bahsediyoruz doğru anlayın. Bir hanım kardeşim rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü duyup sonra kendisini canlı görmenin manasını sormuş. Efendimiz aleyhissalatu vesselamı diri görmek... Hele de vefatını duyup da canlandığını görmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin canlandığına, canlanacağına, özellikle de görenin buna vesile olacağına delalet eder. Rabbim göreni de dinleyeni de muvaffak eylesin. Amin. Bu dersin hitamında sizden bir isteğim olacak. Biliyorsunuz çok kanal reytinge göre hareket ediyor. Sizden Allah rızası için rica ediyorum. Facebook'la ilgilenen arkadaşlar da, radyodakiler de bu istemi dikkate alsınlar ve gereğini yapsınlar. Hepiniz de bunu önemseyin. Şimdi e, buyuracağı hocamızın. Eğer siz flash televizyonunu arayıp bu Ramazan'da iftar öncesi geçen seneki kayıtlarımı yayınlamalarını isterseniz yani hocamızın geçen seneki biz işte Ramazan-ı Şerif'teki sohbetlerini istiyoruz. Telefonla arar ya da mail gönderirseniz inşallah onlar bu talebi görünce gereğini yaparlar. Herkes dinler ve istifade eder. Nitekim Miraç Gecesi eski iki saatlik sohbetimi yayınladılar. Çok fayda oldu. Ben geçen sene ne zahmetlerle o sohbetleri yaptım. Bir kuruş istemedim. İnşallah faydası olur. Olursa da olmazsa da siz sevap alırsınız. Herkesi bu konuda teşvik edin diyor hocamız. Söz mü? Söz. Peki. Bu arada... Radyomuzun Marmara bölgesinde yayın hakkı hususunda açtığı davayı kazandığımızı öğrendim. Elhamdülillah. Gürsel Efendi bunu bana bildirince ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Çünkü İstanbul'a ilave Bursa, Yalova, Adapazarı ve Tekirdağ gibi bize en çok dinleyen bu vilayetlerde hatta verici koyduğumuzda ilçelerinde de dinlenecek inşallah. Böylece inşallah dinleyen vilayetlerin nüfusu 20-25 milyonu geçer ki bu birçok yeni insanın hidayetine vesile olur inşallah. Ayrıca bütün dünyaya hitap eden uydu yayımızda Ramazan-ı Şerif'te kadar açılır inşallah. O zaman bütün dünya dinleme imkanı bulur inşallah. Bu kadar dertlerim, üzüntülerim, ailevi sorunlarım ve hastalıklarım arasında vallahi lazim, billahil kerim tek derdim size biraz daha hizmet edebilmek, tebliğ aletlerini kullanarak daha fazla insanlara ulaşmak, bir kişiyi daha namaza başlatabilmek, orucu öğretmek, içkiyi, kumarı, zinayı bıraktırmak, birini daha cennete götürebilmek, cehennem azabından kurtarabilmek. Sizden gelen mektuplarda bu haberleri aldığım zaman o kadar seviniyorum ki biriniz bana evvelce sizden birinizin çocuğunun namaza başlamasını bütün dünyanın bana verilmesine tercih ederim dediğimi hatırlatmış. Gerçekten öyledir. Bu fani dünya geçip gidiyor, herkes kendi ameliyle, kendi çukuruna inecek. Millet sel gibi cehenneme akıyor. Hem de pahalı biletlerle, gavurların konserlerine giderek, çan ve kilise temaları işlenen müzikler dinleyerek, hiç ölüm, kabir, mahşer, sırat, mizan, cehennem endişesini taşımayarak azaba doğru gidiyorlar. Ne olur? her türlü imkanlarımızı seferber ederek bu insanları uyaralım. Nasıl bunca Müslümanın, sizin gibi ehl-i sünnet mensuplarının yaşadığı bu ülkede, bu kadar gafil insan, cahil insan, hatta kafir insan mevcut olabilir. Demek ki vazife yapmıyoruz, bundan mesul olacaksınız. Ben daha ne yapayım? Zindandan bile sizi uyarıyorum. Sizi ve nesillerinizi düşünüyorum. Ve İsa aleyhisselamın havarilerine seslendiği gibi... Ben Allah'ın dinine davet açtım. Bana kim yardım edecek diye sesleniyorum. Siz de havariler gibi biz Allah'ın yardımcıları izleyin ve flash televizyonunu arayarak hem Lale Gül'ü dinleyip sohbetleri insanlara dinleterek, kitap ve dergilerimi okuyup okutarak, imkan nispetinde dağıtarak bir televizyon kanalı kurmak için destek olarak Allah için dininize davamıza sahip çıkın ki Rabbim de siz acısın, çocuklarınıza da salih yetiştirsin ki iki cihanımızı mamur eylesin amin. amin. Bu arada hizmetlerimiz için kendi imkanları nispetinde ufak tefekte olsa yardım etmek isteyenlere bir yol bulacağımızı söylemiştim. Bu durumda yüz hisseden birini verecek durumda olmayanlar Ahmet Yesevi Derneği'ne ait hesap numarasına diledikleri miktarda yardımda bulunabilirler. Hesap numarasını dernekteki yetkili arkadaşlardan öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü inşallah mektubum okunacak. Bu hafta çarşamba nasip olursa sonraki hafta perşembeyi unutmayın. Seyit Hazretleri akşamdan sonra gelemeyecekse o zaman İbrahim Efendi akşamdan sonra yani beraat gecesi okusun. Yani dokuz gibi başlıyoruz nasip olursa. Eğer Seyit hocamız gelmezse. Seyit Hazretleri gelecekse o zaman yine aynı saatte akşam namazına yetişecek şekilde okusun, okusun. inşallah diyorum hocam. Sizi Allah için seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, efendi hazretlerimizin ve meşayhinin ruhaniyetinin manen ribatta bulunduğu o mübarek mekanda tuttuğunuz nöbetleriniz mübarek olsun. Amin. İki cihanınız mamur, Amin. zenbiniz mağfur, ticaretleriniz lentebur olsun. Amin. Amin. Elhamdülillah, biraz hızlı gittim ama 30 sayfayı biraz geç başlamamıza rağmen bitirdik elhamdülillah. Allah razı olsun. Yok benim için değil yani... Okutturanlar var ona vermek için. Efendim Şaban-ı Şerif Risalesini size söylemiştim. Buraya dikkat edelim. Değerli dinleyenlerimiz Arifan yayınlarından 444-1810 telefonundan alabilirsiniz internetten de. Aynı şekilde bu eseri bilenler vardır. Bedir sohbeti vardı hocamızın. Bedir ehliyle Tevesül ve isti, İstiaseler isimli eser yayınlanıyor. Hocamızın söylediği gibi kendisinin mektubu aynen burada oturması gibidir. Doğru mu? Birinin mesela çek senetler imzalanıyor. Bu çek seneti imzalayan ne demekti? Bu benim kağıdım değil diyemez. Kendi imzası vardır. Hocamız nasıl şu an buradaysa orada da bizim için aynı değerdedir. Bana yardım etmek isteyenler eserlerimi alsınlar. Alifan dergisi bakın çıktı. Bunları alsınlar diyor. Eserlerimi alsınlar diyor. Yardım etmek isteyenler de Mutlaka bir yol bulsunlar diyor. Bizler de bir yolunu bulacağız. Ve bugünkü tehditleri lütfen unutmayalım aklımıza gelsin. Ne tehdidi hocamızın birebir tehdidi değil. Allah korusun bu davaya sahip çıkmazsak birileri çıkıyor. Burada anlatamayacağımız ne gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de bugün belki medyada vur patlasın çal oynasın devam ediyor. Ama yarın nelerin yayınlanacağını kimse bilmiyor arkadaşlar. Lütfen buradan evlerimize gittiğimizde veya dinleyenler bari kendimiz ailemize sahip çıkalım yarışmalarla magazin programlarıyla yok e, garip garip efendim programlarla insanların beyni uyuşturuluyor bundan onlarca sene olduğu gibi şimdi de uyuşuk bir millet birbirine hiçbir faydası olmayan sadece başına vurulduğu zaman oy pusulasına giden oyunu kullanan gel dedi mi gelen git dedi mi giden bir kuzu haline getirmeyi istiyorlar lütfen özellikle genç kardeşlerimiz kendilerine dikkat etsinler bu oyunlara gelmeyelim. Facebook'taki, televizyonlardaki, internetteki fitne çıkarmaya çalışanların oyunlarına ve tuzaklarına gelmeyelim. allah Teala bu meclisimizi mübarek eylesin. Amin. Hocamıza inşallah tez zamanda beraatler nasip eylesin. Amin. Çarşamba akşama yine burada izleyenler televizyonda işte Cübbel Ahmet Hoca tv adresinde Vedalet Gül Efendi de aynı şekilde buluşmak nasip olsun. İnşallah sizler buradan çıkarken kardeşlerimizle şimdi radyosunu veya işte bu alıcıları kapatırken annemizden geldiğimiz gibi tertemiz olmuş olalım. İnşallah onun için kelime-i şahadetin bize nasip olması için hep beraber buyurun. Eşhedu Allah, <gülüyor> Muhammeden abdhu ve rasulü. Hacı annemiz bugün ismini andık, bayram hocamız Hz. hocamız ve bütün şehitlerimizin ruhuna hep beraber bir kez daha aşkla buyurun: Eşhedu Allah, ilah e illallah ve eşhedu annem Muhammeden abdhu ve rasulü. Oruç tutan kardeşlerimizin Allah-u Teala ibadetlerini kabul eylesin. Amin. Hepinizden Allah razı olsun. Amin. Haklarınızı helal edin. El,